Sevgili açık dinleyicileri, Bir Dünya Okumak programından daha merhaba, ben Akif Pamuk. E, Aytaş Timur yanımızda değil, e, buradan selamlarımızı iletelim. Bugün e, iletişim yayınları etkili çıkan bir kitaptan e, bahsedeceğiz. Gri Yeşil İzmit, e, Tuncay e, Bilecen bizimle, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hakikaten e, emeğine sağlık, derleme bir kitap. E, ama bir tarafıyla e, programdan önce e, açık adı dinleyicileri elbette bir dedikodu faslını yaptık. E, <gülüyor> müthiş bir yeni nesil e, şehir tarihçiliği örneği. E, gri Yeşil ve İzmit evet. e, son dönemde benim için en çarpıcı kitap başlıklarından bir tanesiydi. E, içeriği bir tarafıyla aktaran ama bir tarafıyla baktığında da... E, ...hakikaten ne diyor bu... Ne, diye, ...ne demek istemiş... ...olabilir başla atandı. ...neden gri, neden yeşil? Şimdi aslında Ankara içinde... ...gri şehir derler... ...gri, gri şehir unvanını almak... ...iyi bir şey değil bence... <gülüyor> <gülüyor> ...ama İzmit içinde, İzmit'te yaşayanlar... ...bunu bilir, gri şehir, İzmit ifadesi... ...çok yaygın olarak kullanılır... ...grisi... ...buradan geliyor, yani grisi nereden geliyor? Sanayisinden... Geliyor ...tabii ki yani sanayinin kirlettiği bir kent... ...ya da sanayinin... Ziyadesiyle e, hasara yol açtığı bir kent olması nedeniyle gri şehir İzmit. Yeşil de İzmit yemyeşil bir kent bir tarafıyla. Özellikle İzmit'in doğası, çevresi e, yemyeşil. Bu şekilde gri yeşil İzmit adını aldı kitap. E, kitap bittikten sonra biz ne isim verelim diye düşünürken böyle e, tereddütte kaldık. Nasıl bir şekilde tanımlayalım İzmit'i? ...sağolsun sevgili Tanıl Bora buldu bu ismi... ...ben dedim yani gri şehir diyorlar İzmit'e... böyle diyorlar şöyle diyorlar... ...en sonu gri yeşil İzmit'te uzlaştık... ...tabii İzmit de enteresan... ...bir tarafı da de Kocaeli'de değil bu... ...değil evet... Ee, ...özellikle kitabın sunuş kısmında bunu vurguladık... Ee, ...bu bir Kocaeli kitabı değil İzmit kitabı... Ee, ...nedeni de... ...İzmit'in... E, ...daha doğrusu Kocaeli coğrafyasının... ...merkezinde yer alan İzmit'in... ...o belli başlı özellikleri... ...üzerinde taşıyor olması... Ve bir de tabii kitapların belli bir sayfa sayısıyla sınırlanması gerekiyor. Ee, biz bunu Kocaeli olarak alsaydık işte Gebze, Herke, diğer işte Karamürsel, Kandır'a pek çok ilçe girecekti. O zaman bir ansiklopedi hacmiyle ulaşacaktı kitap. Dolayısıyla bu kaygıyla da biraz İzmit diye sınırlandırdık kitabı. Tabii orada e, seni e, açık diyor dinleyicileri belki aşırı memleketle de e, hatırlayacaklardır. Hakikaten bu memleket hikayeleri e, aslında bir tarafıyla e, tarihçiliğin bir parçasıymış gibi e, gözükse de tarafı bir tarafı sosyolojik daha çok böyle multidisipliner bir perspektifi evet. e, içeriyor. Ki kitabın içinde de çokça multidisipliner özellikler var. Bu yönüyle belki kitap biraz eklektik olarak düşünülebilir. Ama bu serinin belki özelliği de, karakteristiği de bu doğrusu. Çünkü 20'den fazla yazar katkı veriyor. Ve yazarların bir kısmı akademisyen, bir kısmı kendi kişisel tarihleri üzerinden anlatıyorlar, anlatmak istedikleri şeyi. Dolayısıyla farklı gözlerden, farklı anlayışlarla çıkan yazılar olduğu için... ...multidisipliner olması kaçınılmaz oluyor. Ben ya Bu de, muhteşem bir şey tabii. Evet, yani, bir tarafıyla da güzel bir şey. Muhteşem bir şey. Ee, aslında e, kenti var eden şey e, sadece tarihi değil. insanları ve o insanların deneyim deneyimleri. E, bu gri yeşil İzmit'te de aslında e, birçok alanda insanların deneyimlerinin bir ürünü olarak var. Ve bir tarafıyla mikro tarih ürünü. E, ...buradaki konuştuğumuz şey. Belki e, gündelik hayatın tarihi de diyebiliriz. Evet. Tam e, tarih demek... E, ...tarih kitabının içerisinde bir bölüm olarak var. Ama diğer e, başlıklara baktığımızda... ...özellikle e, biz burada... ...biyografik öğelere... kişisel yaşanmışlıklara önem veriyoruz... ...bu tür kitaplarda. E, gündelik hayatın tarihi demek bence daha uygun olacaktır. Çünkü hangi başlık üzerinden, hangi kavram üzerinden ele alırsak alalım, yaşanmışlıkların anıların içerisine yer etmesini mutlaka istiyoruz. Bir tarafıyla tabii bu e, gri yeşil izmi tokurken şunu çok netlikle hissettim. Çok bitiş saplamalarım var. E, bu saplamalardan bir tanesi aslında İstanbul'a giderkenki bir durak olması, bu bir şans, şanssızlık mı, şans mı? Bunu tartışmışsın. Hı hı. E, hakikaten e, o pişmaniyecileri görüp e, bir otobüs otobüsün e, mola verdiği e, İstanbul'dan önceki son durak, çoğu insan böyle bilir diyorsun metinde. Çünkü Ama ben ben de öyle tanıdığım <gülüyor> şehri. <gülüyor> bana, bana da diyor e, Tun, Tunca Bileceğin Dedim kendime. ...hakikaten oradaki bir yol öyküsüdür diyorsun bir tarafıyla. Hakikaten yol mudur İzmit? İzmit, yol yolların kesiştiği bir coğrafyada... ...belki de İzmit'in temel karakteristik özelliği bu. Yani İzmit konumundan alıyor pek çok özelliğini. Göç kenti olması da öyle, sanayi kenti de olması da öyle. Neden sanayi kenti oldu? İşte İstanbul'un sanayisi Cumhuriyet döneminde önce İzmit'e aktarıldı... Bu ne, ne, neden kaynaklanıyor? Yine konumundan dolayı kaynaklanıyor. Ee, tabii yol coğrafyası olması... ve ...herkesin bir şekilde İzmit'in içinden... ...geçmiş olması... ...İzmit'le ilgili hatıralarda kalan ilk e, özelliğin... ...yol olmasını sağlıyor. Örneğin önceden e, İzmit'in ortasından tren geçiyordu. Ortasından tren geçen şehir olduğu için İzmit... ...herkesin yolu bir şekilde o... E, ...coğrafyadan geçmiştir ve... ...yol ile özdeşleşmiş bir kent. Tabii düşünsene... İç Anadolu Mavi'nin ikinci durağı Gebze ve arkasından İzmit Arifiye diye gidiyor. Orada kenti delik değiştirirken yolun da kenti değiştirdiğinden de bahsetmişsin. Belki satır arasında bu ama ilk e, denizle e, İzmit'i kesen şeyin aslında tren yolu olduğunu da söylüyorsun bir tarafıyla. Evet sonra kara yolu giriyor. Sonra tren yolu tekrar biraz daha e, arkaya alındı. Şu anda daha sahilde yakın bir bölgede. Ee, aslında evet İzmitli'nin e, Denizli arasında hep yollar girmiş. Bu önce demiryolu, sonra karayolu olmuş, sonra tekrar e, demiryolu olmuş. Bir şekilde yollar e, şi, e, kentin tarihinde hep var. Roma'dan yani, itibaren var. Evet. E, Nikomedya'nın e, bugün İzmit'e dönüşmüşsünün... bir aslında öyküsü de bu e, gri yeşil İzmit. Anlam değişiyor belki. Her seferinde yeniden üretiliyor. Bu denizle insanın kesişmesi herhalde net biçimde kentin dokusunda belirliyor. Yani sosyal hayatın gündelik tarihi üzerine birçok yazıda bunu hissetmek mümkün. Sanki denizle kesen bir yol yukarıda İstanbul'un ana arteri İstanbul-Ankara yolu ve bir tarafıyla daha sonra senin tabirinle. Dağlara yapılan o Toki vesaire vesaire gibi bir takım e, binalar bir tarafıyla da dönüş, dönüşüyor, kentte dönüşüyor. Bu dönüşümde en önemli etkenlerden bir tanesi 17 Ağustos depremi. Evet. 17 Ağustos depremi şunu gösterdi. O kıyılar gördüğümüz kıyıların hepsi doldurma kıyılar. Sonradan imara açılmış ve doldurmuş alanlar olduğu için depremde de en büyük zayiat o bölgelerde verildi. Dolayısıyla e, kent bir taraftan yoğun göçler olarak genişlerken bir taraftan mekansal olarak da o, e, bu göçleri taşıyamaz hale geldi ve yokuşlara, tepelere, e, açıklık alanlara, dağlara doğru bir e, şey oldu. İskan söz konusu oldu. Böylece kent biraz daha imara açılmış oldu. Biraz daha değil epey bir. Tabii burada bir tanımlaman var bence. ...kitabın en net... ...benim en çok hoşuma giden... ...bölümlerinden bir tanesi oldu. Kişi başına düşen gelirin... ...en yüksek olduğu... ...ama insanların bundan habersiz... ...yaşadığı bir yerdir. İzmit. <gülüyor> evet çünkü demek ki onların başına düşmüyor... ...o gelir. <gülüyor> İzmit gerçekten de... ...o sanayinin yükünü taşıdığı gibi... ...Türkiye'nin vergi yükünü de taşıyan... ...kentlerden bir tanesi. Bir tanesi de İstanbul'dan sonra en çok... ...vergi geliri elde edilen kent... Ee, ve verginin en çok gerçekleştiği kent yani 100 liralık e, vergi tahakkuk ettiğinde e, çok net hatırlamıyorum ama sanırım bu bunun %90'ı İzmit'te gerçekleşiyor. Yani devletin en fazla e, de, e, vergi aldığı ikinci kent, verginin en çok gerçekleştiği kent. Şöyle bir istatistik var. İzmit devlete verdiği 10 liranın karşılığında 1 lira alıyor. Bu anlamda da e, hem kişiler bundan habersiz başına ...başlarına düşen o gelirden tırnak içerisinde... ...hem de bunun karşılığını... E, ...eski tabirle yol elektrik olarak çok fazla alamıyorlar. Yani gelir adaletsizliğinin... E, ...resminin e, çekilebileceği yerlerden bir tanesi herhalde. Muhakkak, e, kişi başına düşen gelir en yüksekse... ...demek ki e, bu istatistik olarak böyle... ...demek ki çok yüksek gelir grubuna sahip... ...tabii bunları işletmeleri koyuyoruz buraya... ...kişiler de var aynı zamanda asgari ücretin altında ya da güvencesiz şekilde çalışan çok büyük bir kesimde var. Zaten İzmit'in en önemli özelliği göç alması. Bir göç kenti olması. İzmit'in içerisinde Kocaeli'yi düşünürsek büyük banyolar var bu anlamda. Bu göç meselesinden dolayı elbette bir sanayi kenti ve göç alıyor. Sosyal yapı içerisinde hemşericilik meselesi de herhalde. Bunda ...çok farklı bir perspektif oturuyordur. Çok ilginç. Örneğin İzmit'te, bilmiyorum başka kentlerde var mı... ...muhakkak vardır diye tahmin ediyorum... ...İzmitliler Derneği var. Yani İzmitliler <gülüyor> azınlık durumunda... ...diyebiliriz. Hatta kitapta... ...Sevgili Ayşegül yazdı İzmitliler Derneği'ni. Hemşericilik çok önemli İzmit'te. Siyasette de çok önemli, sporda da çok önemli... ...ticarette de çok önemli... ...yerleşim alanlarının belirlenmesinde de çok önemli. Şöyle bir istatistik... ...söyleyebiliriz... Kocaeli olarak düşündüğümüzde nüfusu 1 milyon 800 bin, sadece dörtte biri Kocaeli'de doğmuş bu nüfusun. Dörtte üçü Kocaeli'de doğmamış. Bu dörtte biri doğanların da zaten göçmen olup olmadığını da bilmiyoruz. Birinci kuşak. Evet. İyi ihtimalle İzmitli, Kocaeli, babası annesi kalkiine Oranası olarak hakikaten yüksek bir rakam. Bu tabi kentin. Bütün yapısında belirleyen de bir şey Bir tarafıyla yokuşların Merdivenlerin şehri Diye tanımlamışsınız İzmit'i Ama Hakikaten o ana aksiteki Değişim Bu yokuşları Merdivenleri bir kenara mı bıraktı Çünkü orada bir kültür üretilmiş Eski sokaklar Eski binalar Kentsel dönüşüm diye bir Bağlamı var İzmit'in özellikle deprem sonrası. O yokuşlar ve merdivenler hala var mı? O yokuşlar ve merdivenler hala var ama e, oransal olarak baktığımızda çok e, oran düşük bir orana tekabül ediyor. Bu kentsel dönüşüm dediğimiz şey İzmit'in e, önemli bir kısmını o özelliklerinin e, yitirilmesine... Yolaştı tam diyemem ama e, kentin e, sınıfsal ve sosyal yapısını dokusunu çok değiştirdiğini e, söyleyebilirim. Çünkü kentsel dönüşümü hangi sahiplerle yaptığınız burada önemli oluyor. E, gerçekten e, bir soylulaştırma olarak da kentsel dönüşümü orada e, gördük, yaşadık. E, aynı zamanda bir sınıfsal ve sosyal dönüşüme tekabül ediyor bu. E, bunun bir nedeni de İzmit'in yüz ölçümü olarak çok... Küçük bir kent olması. Bu kadar göç alan ve bu kadar küçük bir alana sıkışmış bir kentin... ...ister istemez açılması, büyümesi gerekiyor. E bu büyümede hormonlu olursa ya da planlı olmazsa... ...ortaya böyle e çarpık bir kentleşme çıkıyor maalesef. Şimdi istersen burada bir müzik arası verelim ve müzikten sonra devam edelim. Bakalım beğenecek misin? E Salih Yaykan, ben de... E... Gri Yeşil İzmit e sonra tanıştım, itiraf edeyim. E, yırtık Mintan diyecek bize. <gülüyor> Bizim eski mahallede Kapı önlerinde kızlar muhabbette Bizse başka bir alemde Şen çocuklardık gül gibi yaşardık Bizim eski mahallede Kapı önlerinde kızlar muhabbette işte başka bir alemde bazı akşamlar cabbardayla merkez nezaretane de ekseriyetle belki de her gece kristal meyhanesinde çiçek kokusuyla bal konasım yırtık bir mintan gibi Çaldılar gençliğimizi kaşla göz arasında Çiçek kokusuyla balkona asılan yırtık bir mintan gibi Çaldılar önümüzü kaşla göz arasında Durdursunlar şimdi zamanı Geri versinler o yılları, son kullanma tarihi geçmiş, kaybolan anıları Durdursunlar şimdi zamanı, geri versinler o yılları. Cebimde yıkanıp soğumuşlar, iade faturaları. yaykandan dinledik. E, Yırtık Minta'nın sevgili açık adio dinleyicileri. E, Tuncay Bilecian'le Gri Yeşil İzmit kitabı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yer tam şurasıydı. Şöyle bir şey söyledin. Ufacık bir yer İzmit. Ve bu mekansal sıkıntı nasıl kentleşme açısından e, nasıl e, değiştiriyor, dönüştürüyor? Bir taşra kenti mi? Şehir mi? Hı hı. Ee... Bu taşra ifadesi özellikle son yıllarda hem edebiyatta hem sinemada çok vurgulanan bir şey haline geldi. Ama bu sinemada özellikle son yıllarda vurgulanan taşra, mekansal olarak taşra da taşralı kimliğiyle çok örtüşen bir yer değil İzmit. Yine burada konumu bence çok önemli. Şöyle bir örnek vereyim. İstanbul'da herhangi birisinin havaalanına ulaşması... Tabi oturduğu yere göre değişir İstanbul büyük bir coğrafya ama İzmit'te bir havaalanı da var. Gerçi sadece Trabzon'a uçuş var o da emşericilikle ilgili bir şey. <gülüyor> e, ama Sabiha Gökçen havaalanında 45 dakikada yaklaşık 50 dakikada her yarım saatte bir otobüs var. E artık bu ulaşım iletişim teknolojisi dediğimiz hadise o bizim hani haftada bir gazetenin ulaştığı, herkesin kendi bohem hayatını yaşadığı öyle bir taş hayatı yok. E, bu buna ilaveten cemiyet hayatıyla da bunu. Evet. kültür sanat hayatıyla da bunu ilişkilendirebiliriz. O anlamda da bir taşra hayatının olduğunu düşünmüyorum ben İzmit'te. Yine bunun da bir sebebi yine konumu olabilir veya oradaki bu tür işlerle uğraşan insanların bulunması olabilir. Fakat şöyle bir konuyu bağladığımız yerden tekrar dönecek olursak bu mekansal sıkışmanın izole hayatlar olarak ortaya çıktığını düşünüyorum ben İzmit'te. Bir izole hayat ...modeli ortaya çıkartıyor... ...bu hemşericilik de olabilir... ...veya orta ve üst sınıfların... ...kendi içlerine kapanık bir hayatı da... ...olabilir... ...ben çok... ...bu gruba dahil olan çok kişinin... ...İzmit'le çok ilişki kurduğunu düşünmüyorum... ...açıkçası ve bunu da üzülerek görüyorum... ...İzmit'in sokaklarını... ...caddelerin ismini... ...bilmek zorunda değil herkes... ...ama herkesin yaşadığı kente dair... ...bir sorumluluğu olmalı diye düşünüyorum... Ee, siz kentin dışında korunaklı villalarda, güvenlikli e, konutlarda kalırsanız, kentle kurduğunuz ilişki çok sınırlı oluyor. Ne, ne zaman kuruyorsunuz? Alışveriş merkezine giderken. Alışveriş yapmak için giderken veya yine AVM'deki sinemaya giderken kentle ilişki kuruyorsunuz. O zaman AVM'lerin ismini biliyorsunuz ama e, sokakların ismini bilememeye başlıyorsunuz. Ve bu, da, evet, bu da kentin o dediğimiz kültür sanat hayatını çok güdükleştiren bir şey. Geçenlerde çok süreli yayın aldığım yani dergi aldığım bir bayi vardı. Baktım kapanmış. Başka bir yerde aradım. Orası da kapanmış. Başka bir yere gittim. Orası da kapanmış. Sonra dediler sadece işte büyük kitap satan alışveriş merkezinde bir yer var. Orada bulabilirsin bu dergiyi. Ama bizim düne kadar dergi aldığımız ve 3-5 tane da olsa gelen dergilerin geldiği bir yerde burası. Artık yok yani. İzmit'in merkezinde düşünün. Edebiyat dergisi alabileceğimiz yerler. Ben göremedim. Vardır muhakkak da. O da benim cahillim olsun. Tabii burada işçi kenti olması, sanayi çok benzeştiriyorum bu sanayi kentlerini. Ee, burada e, Yeşil İzmit'te Kültür Sanat Edebiyat Cemiyet Hayatı'ndaki o SKA e, postası e, gibi yazılarda Hı -hı. da özellikle vurgulanıyor. Sanki e, işçi sınıfının e, vakit geçirmesi için tırnak içinde kullanıyorum Hı -hı. bu ifadeyi. Bir takım kurumlar üretiliyor yani bu e, işte termik santralde çalışan işçiler için üretilen gibi bir şey hı hı. E, nedir bu e, kültü sanat edebiyat cemiyet hayatı mesela gazetelerin e, inanılmaz biçimde yerel gazetenin çok güçlü olması falan neye bağlayabilirsin bunu e, İzmit'e çok güçlü bir yerel gazete kültürü var e, gerçekten ama oraya geçmeden önce e, bir, an önceki, bir an önceki biraz önceki söylediğin şeye dair bir şey söylemek istiyorum aslında o dediğimiz yani sanayi kentinin işte işçi sınıfının yaşadığı yerlere benziyor olması tespitin İzmit için biraz daha farklı bir durum var İzmit'te. Şöyle ki işte SEKA, Petkim, TÜPRAŞ, XH bunlar hep kamu yatırımları ve bu kamu yatırımları sadece üretim odaklı değil. Evet. Bunların bir kamusal alanları var, sosyal alanları var, entelektüel alanları var, kültür sanat alanları var ve bu alanlardan yararlanarak ortaya çıkmış pek çok eser var, pek çok kişi var işte biraz önce söylediğim Seka postası, Naci Gürgin soy örneği. Ee, dolayısıyla İzmit'in bu sanayi kenti olma özelliği ilk başlarda kültür sanat hayatını besleyen bir şey. Mesela Seka, Seka'daydı ilk İzmit şe şehir tiyatrosu. Evet. Ee, orada sağ olsun Işıl Kasapoğlu o e, dönemi anlatan güzel bir yazı yazdı. Dolayısıyla İzmit'in bu sanayi kenti olma özelliği kültür sanat e, ...yapısını zedeleyen bir şey değil... ...tam tersine... Tam tersine onun buna, inşa. ...buna katkı veren bir şey... ...önce evet. onu vurgulamak isterim... Ee, yerel gazete kültürü... ...belki bunda SEKA'nın etkisi çok büyük... ...tabii İzmit... ...çok eski bir kent... ...daha önce de pek çok yerel gazete deneyimi olmuş... ...buradan da beslenerek gelen bir... ...coğrafya... ...benim ilk... ...97'de ben ilk defa İzmit'e gittim... ...ilk gözlemlediğim ve çok hoşuma giden bir şey... Ertesi günün gazeteleri akşamdan çıkar. Çok iyi. Bu sokaktaki yazıyor yazıyor diyen çocuk aşağı yukarı olmayayım Yani Twitter'da trend topik olmadan önce gazete Gazeteler e, o çarşısında işte İstiklal Caddesi'nde Fethiye Caddesi'nde ya da mekanlarını tek tek dolaşarak günün haberi neyse onu yüksek sesle söyleyerek e, gazete satarlardı. Hala satılıyor ama tabi tirajlar çok dramatik bir şekilde düşmüş durumda. Dolayısıyla kentin yerel basına çok güçlü bir ilişkisi var, hala var bence. Yani i̇nternete dönüşmüş durumda ama örneğin bir yazar baktığınızda işte günde 2.000-2.500 defa okunan yazarlar var İzmit'te. Burada şeyde değinmek lazım aslında programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu mekanlar simgeler diye bir başlıkta açmışsınız. Yani burada bizim pişmaniyeden. İzmit Belediyesi, Şehir Tiyatrosu'na kadar, Kocaelispor'a kadar. Evet, Koceli Spor'da değinelim bence. Geniş bir yelpazede, evet bir pişmane bir Kocaelisporu Spor'u atlamayalım. Kente bir İzmitlilik kimliğini veren şeylerden birisi midir o Kocaelispor Kocaelispor Koceli Spor, kente İzmitlilik kimliğini tam anlamıyla veren önemli bir simge. Ben bunu daha önce de başka bir yerde de söylemiştim. Bahri Yavuz'la yaptığım röportajda bir kere daha fark ettim. Bari bu şunu söyledim. Pişmaniyeyi sevenler diyelim yarın bir miting yapalım kaç kişi gelir? Veya saat kulesini sevenler diyelim kaç kişi gelir? Ama Kocaelispor spor dediğimizde bu kocaelispor'la sporla nefes alan, üzülen, sevinen binlerce insan var gerçekten de bugün bulunduğu üçüncelikte bir takım. Ama ciddi bir seyirci potansiyeli olan ve İzmitlilik e, olgusunu Kocaeli sporla yaşayan da pek çok insan var. O anlamda Kocaeli spor gerçekten siyaset üstü, sınıf üstü çok önemli bir simge İzmitliler için. Tabi atladığımız çok yer var. Evet. E, açık adı dinleyicileri e, iletişim etiketiyle çıkan gri yeşil İzmit kitabını merak ediyorlarsa okuyabilirler. Şu Şunu da bir parantez açıp e, to, yavaş yavaş programı toparlayacağız. E, sanayi dediğimizde tabi bir ...halk sağlığı sorunları da... Evet. ...elbette gündemde, onu da ihmal etmemişsiniz. Bir tarafıyla öyle bir... öyle bir ...gerçekliği de var. Belki... ...buradaki o... ...SEKA'yı özellikle son dönemde... ...ekonomik krizden dolayı kağıt yokluğundan... ...hatırladık. İzmit'in... ...o İzmitlik kimliğini üretmesinde... ...önemli bir argüman. Bu çevre kirliliği meselesine dair... ...o gri alan hakikaten önlenemez bir şeye doğru da gidiyor öyle gözüküyor ee, yani multidisciplinar bir perspektifte e, gri yeşil İzmit'te İzmit'in tüm e, tonlarını e, yakalamışsınız e, katkı veren çok insan var e, hepsinin kalemine sağlık e, iyi ki geldin e, ayağına sağlık ...çok teşekkürler... ...ben Devleten. çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için... ...son olarak belki şunu söyleyebilirim... Yani ...İzmitliler ve İzmit'te yaşayanlar... ...İzmit'in gri... ...olma özelliğini seve seve terk etmeye... ...ve vermeye hazırlar bu etiketi... <gülüyor> ...Yeşil İzmit... ...evladır, iyidir... ...umarım önümüzdeki dönemde de... ...daha da yeşil bir İzmit olarak... ...devam eder... Çok, Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Açıkadet dinleyicileri dünyaya okumakta Kır Yeşil İzmit e, kitabın derleyen Tuncay Bilecen'le beraberdik. Önümüzdeki hafta yine dünyaya okumak programında görüşmek üzere İyi haftalar. Dünya Yokuşmak. Yazarlarla.